Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve's-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala <and> âlihi ve <peace> sahbi ecmaîn. Demişti hatırlıyorsanız kitabımızın ismi ne? Elvecizü fi akîdeti's-selafis-sâlih, ehli sünnetü'l-cemâa. Ehli sünnetü'l-cemâa yani selef-i sâlih'in itikadı. Özet itikad demiştik. Yazar veya o hoca ne yapıyor demiştik kelime kelime açıklıyor. Yani önce neyi açıkladı? Akide kelimesini açıkladı. Sonra şu anda bize neyi açıklayacak? Es-selefi-s-salih. Selefin ee, lügat ve ıstılah olarak ne manaya geldiğini şimdi de bize onu açıklayacak. Evet. Kimde kalmıştık? Oku. Ta'rifü-selefi. Ta selefin tarifi. Ta'rifü-selefi, Ta Ta selefin tarifi. Hı. es -selef fil lugati. Selef lugatta, mâma'da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 ory yazılmış. Oku. Hı. Ve zi qarabatikke ellazina hum ellazina hum onlar onlar ki fawkeke fawkake senin üstündedirler. Pistimli yaş olarak ve fazile ve fazilet olarak semist. Eee neymiş demek ise selef senin babalarından ve akrabalarından fazilet ve yaş olarak senden ne yapanlardır? Senden önde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 السلف في الاستلام تمام şey okusun ama tane tane yavaş yavaş cümleyi bitirdikten sonra manasını S-lefu fi'l-silahi islaha selef bize utlifa itlaqani li zaman es-selefu selef indal ulama al indal ulama i'tiqadi idkat an ne inda selef zikri zaman ve in muhakkak iska duru doner kull kull kull ta'rifatuhum onların tüm tanımları bütün tarifleri döner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 Asırlar şimdi ne dedi yazar da utliqa se o de ulemeikat itikat alimleri seef dediği zaman feynleme tedurkullu tarifatihim onların bütün tarifleri döner neyin etrafında döner haule sahhabe saha ev sahhabeti ve tabiin veya saha ve tabiin veyahu da saha ve etbehu tabiin onlara tabi olanlar etrafında döner yani seeff ne anlayacağız o zaman itikat ilminde Şimdi şimdiluggat manası geçti İtikat ilminde bir kitap okurken baktı ki selef böyle demiş dediğinde ya kasıt sahabedir, ya tabiindir veya etba'ud tabeindir. İtikat ilminde seleften kasıt ne? Selef denildiği zaman seleften kasıt bu. Anlaşıldı mı? <gülüyor> Şimdi o faziletli kılınmış 3 asrın alimlerinden bahsediyor. Sahabet yani sahabe tabiind ve etba'ud tabiinin vasıfları nedir? minel e'immetil e'lami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 sahabe tabin et ba tabin anlaşıldı mı anlaşıldı evet veli haze bundan dolayı summiye adlandırılır <gülüyor> Esadru sadru evvelu bundan birinci san birinci nesil yani o önde gelen birinci kısım bi selefi selef adlandırılır sef-i salihin sef-i salihin diye adlandırılır aralar tebareke ve teala Allah Teala fayla olan Allah tebareke ve teala buyurdu ki teala buyurdu ki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 Ona muhalefet eder, onu bir şıkka kendini bir şıkka koyarsa evet. Ve tabi olursa ali ve'ra sebilil mukminin. Müminlerin dışında bir yola tabi olursa. Nuveli <gülüyor> <gülüyor> onu bırakırız ma <Mâ> tevella. Nuvele yani <gülüyor> onu yönlendiririz ma tevella. Kendi, kendi tevealli ettiği, kendi yöneldiği, kendi dost edindiği yola ona yaparız yönlendirir. Yani hangi tarafa gitmek istiyorsa <gülüyor> biz de onu o tarafa yönlendiririz. Evet. Ve <gülüyor> onu cehenneme cehenneme ve önde gelenler tabi olanlar üzerine Ne demek diye ihsan üzerine tabi olmak? Ne demek Ahmet? Nasıl olduğu gibi tabi olmak. Din konusunda olduğu gibi tabi olmak. Evet. Radiyallahu anhum. onlara cennetin. Cennet hazırladı. Değil mi? Hı. hazırladı cennetin. Onlara cennet hazırladı. Tecci tahta akıyor. onların altına el-enharu nehirler.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 Hayırın nasi an hayır insanlar karneyi ben zaman da tüm <gülüyor> ve <Ya> bundan <benden sonraki, gülüyor> sonra ki tüm Şimdi biraz dur sen biraz dinle çok yoruldun. Şimdi bak Allah Azze ve Celle ayet kelimesi bak burası çok önemli bir mesele burayı iyi dinleyelim. Allah Azze ve Celle ayet i kerimede diyor ki ve سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان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 el ve zamanu mekan ve zaman da olsa خلفهم, e, yok ve in ba'a da baynahu ve baynahum onunla selef arasında zaman ve mekan uzaklaşmış olsa bile ve men halaf ve ve men ve kim ihtilaf ederse muhalefet ederse, ederse felaysa minhum onlardan değildir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 ve قال تعالى الله تبارك ki Muhammedun rasulullah Allah Muhammed Allah'ın resulüdür vellezina ma'ahuna beraber olanlar ki şiddae ve şiddidir alal kafirin kabilen zene rahamau onlar kendi aralarında rahimlidir tarahum onlar görürsün ukayn kuyadayken suceden sucederken ya yebtaguna yebtaguna Ararlar. kararlar i̇sterler. isterler etmek ne demek istemek aramak, ummak. Heh. İsterler fâdlân, fazilet minallâhi, Allah'tan bir fazilet isterler ve rıduvânân... E ve onun rızasını isterler, değil mi? Rızasını isterler, simâhum. Onların simaları fî vücûhîm. Yüzlerinde min eser... Yani onların alametleri nedir? Yüzlerindendir. Ne alameti? Min, min eseri, eseri sujud evet, secde. Eseri, secdenin izi, onların yüzlerinde bir sima olarak durur, diyor. Evet. Zalik ya bu meselhum fit tevratta misal gibi ve meselhum fil incil ve incildeki misal Ne anlatıyor burada? Yani ema, e, selef dediğimiz zaman dedik kimi kastediyoruz itikat kitaplarında? Peygamber, sahabe, tabiin, etba ut tabi Yani seleften kasıt ne? Seleften kasıt normalde seleften kasıt itikat kitaplarında sahabe, tabiin, etba ut tabi normalde. Peki selefin imamı kim? Sıra <sum Resulullah> sıra ilk imam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 Karanim. Kara ne? Karin neydi dedik? Yan yana. Arkadaşa ne diyorduk? Karin diyorduk. Orada, bizim yanımızda olduğu için. Allah ne yaptı? Birleştirdi. Taatihi... Yani yan yana getirdi. Taat, onun taatiyle Resulünün taatinin arasında bir birleştirme yaptı. Öyle değil mi? Allah'a dedi ki Kim Allah'a ederse Ve Resul'e Ve Resul'e itaat ederse Bak tek Allah'a değil. Hem Allah'a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 O ki en'an Allah'a... Teulâike o kimseler me'allezîne O kimselerle beraberdirler ki en'am Allah'u aleyhim Allah onların üzerine nimetlerini vermiştir. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendisine nimet verdikleriyle beraberdir. Kimdir peki o Allah'ın kendisine nimet verdikleri? Mine'l-nebiyyine Nebiler, Sıddıklar, Şehitler, Salihler Ve hashune ulâike rafiqa İşte onlar ne güzel arkadaştırlar, ne güzel rafiktirler. Evet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 Allah-u Teala haber yüz çeviren Yok ademe neydi? Ademe Neydi? Kaybetmek, kaybolmak, olmamak değil mi? Enne ademe ta'atirresuli Peygamber'e itaatin olmaması ve sellem, muh muhbitun. muhbitun Ne demek mehbitun? muhbitun?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 Muhalifet meyredi neydi? Fakale dedi ki: Allahü Teala, men kim yaysa Allah Allah güzel Allah Allah'a. Allah yaysin eldesi ve ve Allah'ın hatları, sınırlarını aşarsa. onu Onu girdirir.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 ve nah netruke ve terk etmemizi emretti. O Değil mi? Terk etmemizi emretti. Arhu, e, bizi ondan Peygamberin bizi nehyettiklerini de terk etmemizi emretti. <gülüyor> Peygamberin size getirdiklerini fakuhu alınız.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 Biz hangi konularda Rasule itaat etmekle mükellefiz? Din konusunda, Rasûl'e itaat etmekle, ona tabi olmakla mükellefiz. Peki din dışında kalan, normal yaşantı, günlük hayat, işte ticaret, ahlakı vesaire, bunlarda Rasûl'e itaat etmek zorunda mıyız? Değiliz ama itaat edersek en efdal olanını yapmış oluruz. Öyle değil mi? Çünkü Rasul her konuda, oturmada, kalkmada, konuşmada, yemede, yatmada Allah'ı en çok razı